Eûzü billahi s-semi'i l-alim Mineşşeytanirracim Rabbi eûzü bike minheme zâtis şeyatîn Ve eûzü bike rabbi en yahzurun Bismillahirrahmanirrahim Kul eûzü bi rabbin nasi, melikin nasi, ilahin nasi Min şer vesvesil xanas, elledi yvesvesi fi sordurin nasi ve nas. rahim In Allah ve malaikatı hu al Nabi. Ya sallu ve Sadakallahü'l-azim Sallu ala rasulina Muhammed Sallu ala şefii zünubina Muhammed Sallu ala tabibi gulubina Muhammed Ol menba-i belagat, ol mahzeni i fazlı saadet, ol andeli bi gül fesahat, Muhammed Mustafa'a salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ahli seyyidina Muhammedin. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim, maliki yevmiddin. İyâke nâbüdü ve iyâke nesta'în. İhtinaş sırâta'l-müstekîm, sırâta'l-lezîne en amte aleyhim, veyri'l-mâdûbi aleyhim veleddalîn. Amine ya mu'in. <gülüyor> <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim l-Rahman l-Rahim. Ya amenu, min taibati ma kesiptim ve minma axrjna lekum min arz Ve la taym al-khabise minhu tufiqone ve lestum bi-axzihi illa antumizu fee ve en Allahe gani Hamid eş şeyeytı yay ve müruküm bil faşa Vallahü Ya döküm mafir ve fazle Vallahu Vai un Alim Sada ve bellevene rasulünne ve Raulül Kerim ve bizler aleme gale gune ve razikune ve mevlana min şakirin şahidine bir kalbin selim Cenab-ı Hak Cibril'e Emin, namus-u ekber vasıtası ile efendimiz iki cihan serveri Muhammedenil mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine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 ahir ahiril aya sadakallahu'l-azim çok aziz ve muhterem müminler malumunuzdur ki içinde bulunduğumuz ay Ramazan-ı Şerif ayı ibadet, taat her türlü Rabbimiz ile Peygamberimiz ile olan münasebetlerimizi kulluğumuzu gözden geçirip şöyle bir bakıp eksiklerimizi tamamlayıp noksanlarımızı ikmal edip ve böylece iyi bir Müslüman olarak bu ayda kendimize bir çeki düzen vermemiz icap eden ay. Geçen konuşmamda da ifade ettim. Bu ayda nasıl olursak senenin diğer aylarında öyle olacağız. Evet. Bu böyledir. Bir nevi hayatın hülasası bu aydır. Yani senenin hülasası bu ayda yaşanıyor. Onun için bu ay nasıl uyanık, nasıl efendim ibadetli, taatli veya tam aksine gafil bunda bu ay geçsin de ondan sonra durumumu düzeltirim diye düşünenler aldandıklarını bundan sonraki aylarda görecekler. Veya uyanık olanlar da bundan sonraki aylarda bu ayın ne kadar istifadeli olduğunu görecektir. Öyleyse ibadet ve taate bu ayda gayret etmelidir. Şimdi ibadet ve taat deyince aklımıza ibadet Cenab-ı Hakk'a kulluktur. Kulluk deyince de yalnız abdest veya namaz hatıra gelmemelidir. İbadet çeşitlidir. Bunların içerisinde Bedeni olan ibadetler var. Cenab-ı Hakk'ın verdiği mali ibadetler var. Hatta ibadetleri sınıflandıracak olsak, yani bir isimle ifade edecek olsak, şöyle dememiz mümkündür. Bedeni ibadetler var, mali ibadetler var, hem bedeni hem mali olan ibadetler var. İkisi birleşerek yapılan. Mal da bir araya gelecek, vücut da bir araya gelecek, o zaman yapılabilecek ibadetler var. Şimdi bedeni ibadet deyince akla ne gelir? Bedeni ibadet deyince kelime-i şehadet gelir. Ondan sonra namaz ve abdest gelir, oruç gelir. Bunlar bedeni ibadetlerdir. Bizzat yapılması lazım. Mali ibadet deyince hatıra ne gelir? Sadaka gelir, sadakayı fıtır gelir, zekat gelir. Bunlar da mali ibadetlerdir. Hem mali hem bedeni ibadet deyince de ikisi bir araya geldiği zaman yapılabilecek ibadet haç ibadeti hatıra gelir. Demek ki haç ibadeti hem mali hem bedeni. Aradaki fark nedir? Yani bedeni ibadetle mali ibadetin birbirinden ayrılmasını ve bize ayrıca gözüküp bir alametle ortaya konulmasını nasıl anlayabiliriz? Şu ölçüdür. Bedeni ibadetlerde vekalet yoktur. Herkesin bizzat kendisinin yapması icap eder. Mali ibadetlerde vekalet vardır. Hem vermede vardır hem de almada vardır. Vardır. Eğer eğer mali ve bedeni yapılan ibadetlerde eğer beden devreden çıkmışsa mali durum ortada fakat beden ortadan kalkmış veyahut da yani bedeni sıhhat ortadan kalkmışsa o zaman vekalet devreye girmiş demektir. Yine mali taraf galip, bedeni olan taraf arızalı olunca ne olmuştur? Efendim vekalet devreye girmiştir. Yok bedeni sıhhat yerinde ama mali imkan yok ise o zaman vekalet filan olmaz. Ayrıca şartı tahakkuk etmediği için böyle bir ibadet yapmakla mükellef olunmaz. Aradaki farklar bunlardır. Şimdi bundan önceki konuşmamda daha ziyade bedeni ibadetlerden bahsettim. Namazdan, abdestten, oruçtan. Şimdi Ramazan-ı Şerif ayı olduğu için bugünkü konuşmamda da mali ibadetten bahsedeceğim. Yani zekat, sadaka, sadakayı fıtırdan. Bu mevzuda yani bu mali ibadette aranan esas nedir? Ha, İslam dininin nazarında insanlar ya zengindir ya fakirdir. Bakınız içinde bulunduğumuz ve kabul ettiğimiz dinimizin nazarında insanlar ya zengindir ya nedir? Fakirdir. Zengin ise mükellefiyeti vardır, ayrıdır, fakir ise o zenginin mükellef olduğu fariza, mükellefiyet onda yok demektir. Zengin olmanın ve fakir olmanın bir ölçüsü var İslam'a göre. Onun ölçüsü de nedir? Nedir? İnsanların ihtiyaçlarını dikkate almıştır İslam dini. İhtiyaç denince akla ne gelir? ihtiyaç denince o olmadığı zaman o olmadığı zaman ya hayatı ve sıhhati devam ettirme imkanı yoktur veya zarara girecektir ona ihtiyaç denir mesela ev bir ihtiyaçtır neden açıkta olamazsınız ya kendinizin olacak yahut da kira ile bir yerden bulup orada oturacaksınız Demek ki ev bir ihtiyaç. Elbise bir ihtiyaç. O olmadığı zaman sıhhatinizi koruyamıyorsunuz. Hele hele örtünmekle, örtünmekle mükellef olduğunuz yerleri örtmemek Cenab-ı Hakk'a karşı da ayrıca bir vebali icap ettiriyor. Örtmesi icap yerleri var erkeğin ve hanımın. Ondan sonra yeme ve içme. Bunlar da bir ihtiyaçtır. Bir insan yemediği zaman, içmediği zaman hayat devam etmez. Doğru dürüst olmadığı zaman bu defa gıdasızlıktan yine sıhhatin selameti olmaz. Demek ki ev, elbise, yiyecek içecek insanın ihtiyacıdır. İslam dini buna bir ölçü koymuş. Demiş ki bunlar sizin ihtiyacınızdır şu kadar olduğu zaman. Havaici asliye denilmiş buna ilim lisanında. Havaici asliye. Bu sizin hakkınız olan şeylerdir. Onun için sizin zenginliğinize vesairenize ölçü olarak bunlar dikkate alınmaz. Bir adamın bir evi olur. Öyle mi? Onda oturacaktır. Bu senin servetindir denmez. Oturacaktır. Oturduğu ev. Ha, oturmadığı ev ne olacak? E oradan kira alıyor ise kirayı biriktirecek. Yok adam ev üretip satıyorsa yani müteahhitse o zaman oturduğu evin dışında satışa tabi tuttuğu yaptığı evler bir servet bir varlık olarak dikkate alınacak. Nasıl birisi elbise alıp satıyor o da ev yapıp satıyor veya alıp satıyor. Ha. Demek ki bunlar ticaret metai olarak değerlendirilecek o zaman. Keza elbise vesaire bunlar ihtiyaçtır ve havaici asliyedir. Havaici asliyeden maada bunun dışında bir adam bugünkü tabirle efendim kimisi 96 diyor kimisi bu bir farklılık şuradan çıkar. Esasında kırattır oradaki şey, sahilde yetişen arpa ile yaylada yetişen arpanın üç tanesi bir araya getirilip tartıldığı zaman arada çok az da olsa bir farklılık var. Biri daha dolgun ve ağır, diğeri biraz daha zayıf oluyor. Bu farklılık işte bu gram farklılığını ortaya çıkarıyor. Ama biz şöyle dikkate alalım, şöyle dikkate alalım. Fakirin ihtiyacına daha iyi cevap verebilmek, biz de bu ibadeti yapabilmek için asgari haddini yani 96 gramı değil de eğer 90 dediler veya 85 gramdır bunun asgarisi denildiyse o asgariyi azı dikkate alıp ölçüyü oradan ele almamız daha uygundur. Hem bizim bakımımızdan yani zenginler bakımından hem de fakirler bakımından. Eğer bir insan havaici asliyesinden ayrı bu kadar yani 80 küsur gramlık altının mukabili altın piyasası devamlı değiştiği için insan arzu edince bunun miktarını ve değerini hemen Türk lirası olarak tespit etme imkanı vardır. Bu kadar paraya sahip olursa bu adama zenginlik başlamış demektir. Bakın zengin demiyor İslam dini zenginliği başlamış demektir aradan bir sene geçecek adam yine senenin başında da sonunda da bu imkana sahip ha İslam dini o zaman diyor ki bu adam zengindir ve zenginliği de yerleşmiştir bak bir sene sene ihtiyacını karşıladı ve böyle bir varlığı da arttırabildi. Tamam, bu insan zengindir kabul etmiş. Ha, ondan sonra zenginliği böylece yerleşip kabul edilince onun üzerine gelen ilavelerden bir sene bekleyip de durumu e, kalıcı mı yoksa geçici mi buna bakmaya ihtiyaç yok. Zaten aslında zenginliği tahakkuk etti. Onun üzerine gelenden senenin geçmesi aranmaz. Şimdi bunu çok soruyorlar. Bakıyorum, hele e diyor ki benim geçen sene evet şu kadar malım vardı nisaba da maliktim. bu sene Ramazan-ı Şerif'te zekat vereceğim ama Ramazan-ı Şerif'ten hemen bir ay önce veya bir gün önce hatta bir gün önce bayağı bir e, hatırı sayılır gelirim oldu şunu sattım veya bunu sattım veya mirastan böyle bir hatırı sayılır gelirim oldu. Bu defa ben zekat vermeye mesela diyorum 100 milyar için hazırlanmıştım bunun 2,5 milyar lira zekatı olur diyordum ama Ramazan-ı Şerif'ten bir gün önce bir 100 milyar lira daha geldi. Bu defa 2 oldu 200 oldu. Ben de şimdi bakıyorum 5 milyar vermem lazım ama Şimdi orada çare arıyor. Diyor ki ama bu ikinci gelenin üzerinden sene geçmedi daha diyor. Onun da, onu da verecek miyim? Onu da zekata tabi tutulacak mıyım? Senenin geçmesi ilk zengin olup olmamanın tahakkukunda aranır. Bakınız bu şart esastır. İlk yani zenginliği şey midir? Gelip geçici bir para mı eline geçiyor? Yoksa ...bu adam zengin olduktan sonra üzerinden bir sene geçmesi ilk şartla aranır ki... ...o zaman zenginlik ölçüsü nedir? Tahakkuk etmiştir. Bunun üzerine olan ilavelerde sene geçmesi aranmaz. Bir günde olsa nedir? Yeni gelen eski asla tabidir ve zekata tabi olur. Şimdi böylece zengin bu... Bu, bu söylediğim nedir? Maddi bakımdan. Maddi bakımdan zengin olanla olmayan demektir. Bu zahiri ölçü. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem işin biraz da manevi ve ahlaki hususunu dikkate almış. Şöyle bir ifadesi vardır. İnnel gına gınen nefsi der. Fahri kâinat sallallahu aleyhi ve sellem. Zenginlik gönül zenginliğidir der. İnnel gına gınen nefsi diyor. Buradaki Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ifade buyurduğu husus yani, yani zenginlik öyle mal çokluğu değil. Hatta Hatta sahabe-i kiramdan bir zatı, zat ile konuşarak bu mevzuyu şöyle tekrar bir açıklar Fahri Kainat Efendimiz. Ona buyurur ki, sahabeye, senin nazarında zenginlik, mal ve mülkün çok olması mıdır? Evet ya Allah biz öyle anlarız, öyle biliyoruz diyor. Peki senin nazarında ze fakirlik, malın ve mülkün olmayışı mıdır? Evet ya Resulallah, biz öyle anlıyoruz. Bizim şimdiki örfümüz ve adetimiz de biraz böyledir. Herhalde 20. asrınki de aynen böyle, öyle değil mi şimdi de? insanların zenginlik, fakirlik anlayışı budur. O zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Hayır, asıl zenginlik, innel gına, ginen nefsi buyuruyor. Gönül, to gönül zenginliğidir. Tok gözlülük dediğimiz yani göz tokluğudur. Asıl zenginlik budur. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifini biraz daha inceleyip ve hayata tatbik edin göreceksiniz. Yani gözü tok olmayan, kalbinde zenginlik duygusu olmayan insanın mal ve mülkü çok olsa yine fakirlik rolü oynamaktan kendisini kurtaramaz yine şikayetten kendisini ne yapamaz? Uzak tutamaz. İsterseniz deneyin. Çıkın sokağa gidin. Adam biliyorsunuz ki işi var, düzeni var, her şeyi var ve her günde kazanıyor. Öyle değil mi? Kazanıyor. Nasıldır işler diye sorun. Nedir? Elhamdülillah iyidir der mi? Yoksa İşler nerede o eski işler? Şimdi kalmadı onlar. İşte gelip gidiyoruz. Vesaire oluyor diye. işinin iyi olmadığından rahat edemediğinden şikayet eden var mı yok mu? Neden var? Muhterem müminler. Bakınız. Bunu şikayet eden adamın o gün işini bıra elini bıraksa da mevcudunu yemeye başlasa Ölünceye kadar ona yetecek kadar kasada, kesede parası veya gayri gayribenkulü var mıdır yok mudur? Vardır. Neden şikayet var? E, fahri kainatın buyurduğu zenginlik yok o zaman. Ne buyurmuş fahri kainat? İnnel gına gınan nefsi. Asıl zenginlik kalbin zenginliğidir. Yani göz tokluğudur. İnsanın var şeyi var, varlığı var ama gözü doymamış. Ve bu yapılan hareket de fevkalade Cenab-ı Hakk'ın gadabını icap etmektedir. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki Cenab-ı Hakk'ın en gazap ettiği husus tahriftir buyurmuşlardır. Eshab bunu anlayamamış. Tahrif dediğiniz nedir ya Resulallah diyorlar? Tahriften şunu kastediyorum veriyor. Adamın yiyecek ekmeği, yiyecek elbisesi vardır. Bir arkadaşı ona sorar. Nasılsın? Yokluk içerisindeyim. İşler hiç iyi değil. Olmuyor böyle. Ne yapacağımızı şaşırdık diye. Kara kara hem düşünüyor hem de durmadan şikayet ediyor. İşte tahrif budur. Hazreti Allah'ın en gazaplandığı husus budur diyor. Peki diyeceksiniz ki ne yapalım? Bugünkü şartlarda ne yapalım? Gelin tüccarlar olarak şuna alışalım. Diyelim ki nasıldır işler denildiği zaman Hazreti Allah'ın takdir ettiği kadar oluyor diyelim. Öyle mi? Mevla'nın takdir ettiği kadar oluyor. E, bu gün hiç takdir etmiyor zaten rızkı, Cenab-ı Hak sizin aranızda maişeti taksim eden biziz diyor Hazreti Allah. Öyle mi? Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah Bismillahirrahmanirrahim Nahnu kasemna beyneküm maişetehüm Evet sizin aranızda onların arasında maişeti taksim eden biziz diyor Cenab-ı Hak Demek ki bizim hissemiz o kadar o gün, onun için en doğru şey nedir? Rabbimizin takdir ettiği kadar oluyor. Anma az, anma çok veya o gün hiç. E Rabbim daha başka vermiştir, başka gün vermiştir. Onun için o günde onun arzu ettiği olmayabilir. Rabbimizin takdir ettiği budur. Buna alışmak lazımdır. Evet. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bir de Rabbimizin en razı olduğu halden bahsetmiştir. En gazaplandığı tahriftir. En memrazi olduğu husus da Subhatül Hadis'tir buyurmuşlar. Essap bunu da anlayamamış. Subhatül Hadis dediğiniz nedir ya Resulallah demişler. İnsanların dünyaya daldığı Herkesin dünya konuşup dünyayı dikkate aldığı zamanda bir kenara çekilip Hazreti Allahı zikredebilmektir. Subhatül Hadis de budur buyurmuşlardır. Herhalde bu devirde, bu devirde ehli zikir olabilmek Peygamberimizin bahsettiği bu ifadeye uygun bir hayat tarzıdır. Rabbim hepimize. Kendi razı olacağı hayat tarzını nasibi müyesser eylesin. Demek ki durum bu. İslam'da en büyük servet, zenginlik, göz tokluğudur ve e, şikayetçi olmamaktır. Mevla'nın takdirine razı olmaktır. Şimdi bu şikayetler nereden kaynaklanır? Muhterem müminler, Cenab-ı Hakk'ın bir defa, Rızk, bütün yaratılanların, yaşayanların rızgını üzerime aldım ayeti celilesine, layıkı ile dikkat edip inanamıyoruz, itimad edemiyoruz. Bu var. Ayeti celileyi okuyoruz, inandıkla diyoruz, Kur'an-ı Kerim'e inandık. Bu da ayeti Kur'an-ı Kerim'de var. Ama onu bütün benliğimizle kabul edip, o inanç safvetine varamıyoruz. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna da işaret etmiş. Eğer diyor siz Cenab-ı Hakk'ın bu ayeti celilesine tam bir imanınız ve inancınız olabilse bu hususta istenen derecede olabilseniz Cenab-ı Hak sizi nerede olursanız olun rızıklandırır. Kuşları düşünün hatta orada kuşları misal verir. Kuşlar gibi sizi de rızıklandırır. Kuşlar sabahleyin diyor Fahri Kainat yuvasından, bomboş bir mide ile çıkar, akşam üzeri yuvasına midesi dolmuş olarak döner diyor. Evet. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işin ahlaki yönünü de dikkate alarak böylece kalbi zenginliği övmüş... Ve buna te, bunu bir nevi teşvik etmiştir. Ama diğer taraftan, diğer taraftan bir başka hadisi şerifinde de şöyle buyururlar. Buyurur ki yardım yapmak için ilk defa mesuliyeti üzerinizde olanlardan başlayın diyor. Bakınız. Yardım etmek için evvela mesuliyeti üzerinizde olanlardan başlayın. Sadaka vesaire yardımları. Aile ve efradınızdan başlayın. Onları diyor rahatlatın. Akraba ve taallukatınızla ilgilenin. Hadis-i şerifin devamında zira veren el alan elden üstündür buyuruyor. Nitekim Şafii üleması İmam-ı Şafii Hazretleri de dahil hadisi şerifi, bu Hadis-i Şerifi esas olarak almış ve bunu dikkate alarak İslam'da zenginlik fakirlikten iyidir demişlerdir. İmam-ı Şafii Hazretlerinin dikkate aldığı Hadis-i Şerifin bu kısmıdır. Yani veren el alan elden üstündür buyurması ile demek ki var olmak insanın varlığının olması iyidir. Bunun içinde peygamberimiz üstündür buyurmuşlardır. Diyor. Ve hadisi şerifi delil alarak bu şeyde iştihatta ve kanaatte bulunuyorlar. Şafii ulemasının efendim noktayı nazarı budur. Ama peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem e, insanların bakınız şöyle bir şey vardı size hayırlı olan yetecek kadardır. Tabi helalından olması. Allah yolunda harcayabildiğiniz sizin için kazançtır. Kazançtır. Yok yetenden fazlasını tamah edip tutmaya kalkışırsanız o sizin için hayır değildir buyuruyor. Burada zekatını, sadakasını veremeyen insanların durumuna işaret ediyor. Ve yarın bunun hesabı bir hayli uzun olacaktır der. Esabı arasında, benim esabım arasında cennete en son girecek olan Abdurrahman İbni Avf radıyallahu diyor. Evet, kendisi Miraç'ta, cennette, diğer sahabelerden 500 yıl sonra cennete geldiğini görünce ya Abdurrahman niye bu kadar geç kaldın deyince ya Resulallah servetin hesabı bu kadar uzun sürdü demiştir. Peygamberler içerisinde bir başka hadisi şerifte işaret eder aynen şöyle buyurur Peygamberlerin içinde de cennete en son Süleyman aleyhisselam girecektir. Çünkü dünya saltanatı da kendisindedir. Bu saltanatın hesabını verecektir der. Hani Süleyman aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a dua etmiştir. Ya Rabbi bana öyle bir saltanat ver ki benden sonra onu kimseye vermeyesin diye dua etmiş. Rabbimiz de bunu kabul etmiştir. Ama bu saltanatı Cenab-ı Hak ona vermiştir. Fakat peygamberlerin içerisinde en uzun hesaba tabi olacak olan da Süleyman Aleyhisselam'dır. Evet. Şimdi demek ki, demek ki varlığın bir hesabı vardır. Bu olacaktır. Öyleyse gelin şimdi peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinin de yardımı ile bu mevzuda Rabbımızın bize yüklediği mükellefiyet ne? Bunu ayet-i celilelerden bakıp yerine getirmeye çalışalım. Madem ki Ramazan-ı Şerif ibadet ayıdır, bedeni ibadetlerimizin yanında mali ibadetlerimizde ihmal etmeyelim. Ne dersiniz muhterem emirler? Yapalım, korkmayalım, Hazreti Allah'a güvenelim, o razzakı ı alemdir, biz de aklımızı kullanarak, en iyi şekilde kazanabilmenin, helalından kazanabilmenin yollarını arayalım. Ama içinde bulunduğumuz şartlar zordur. Ticari münasebet tek başına olan bir şey değildir. Mutlaka iki, üç kişi arasında biri alacak, diğeri de verecek. Öyle değil mi? Biri satacak, biri alacak. Bakın tek kişi de ticaret olmuyor. İlla en az iki ve ikiden çok olacak. Eğer cemiyette cemiyette İslami prensipler benimsenmiş, kabul edilmiş olsa işler kolaylaşıyor. Herkes Kur'an'a uyuyor. Herkes Hazreti Allah'a inanıyor. Herkes Hazreti Muhammeden'in Mustafa'ya ne yapıyor? Tabi oluyor. Ve böylece herkesin tabi olduğu bir ölçü var. Ama bir memleket ki herkes Kur'an-ı Kerim'i aynı derecede tanımıyor. Herkes Aynı derecede inanmıyor, aynı derecede Hazreti Muhammed'i benimsemiyor. Böyle bir memleket karışıklık içerisinde olacaktır. Herkes orada rahatsızdır. Şikak budur Kur'an-ı Kerim'de. Siz kitabullah'a teslim olmadıkça şikak ve nifaktan kurtulamayacaksınız diyor Hazreti Allah. Evet. Onun için bizde bu sıkıntı vardır. Neden vardır? E, alışveriş yapıyorsun. Her gün peşin alışveriş yapma imkanı yok. Veresiye alıyorsun, veresiye satıyorsun. Sen ödemende ne kadar dürüst olursan ol, sana borcunu ödeyecek aynı dürüstlükle değil. O zaman bu sizi rahatsız ediyor mu, etmiyor mu? İki, sizin sözlerinizi yerine getirmenizde zorluk çıkarıyor mu, çıkarmıyor mu? Evet. Onun için bizim ecdadımız şöyle bir vecize söylemiş şeydir, ne demişlerdir? Alacağı bakıp borç ödemeye kalkışma, yolda kalırsın. Öyle mi? Ha. Onun için ihtiyat akçesiyle, o da bu devirde insanlar hırslı, 10 kuruşluk işle 100 kuruşluk iş yapacağım diye uğraştığı zaman, Elbette ne olacaktır? Bütün İslam ülkesindeki Müslümanım diyen fertler de diğerleri de birbirine karışık bir hercü merc içerisinde olacaktır. Tıpkı şimdi olduğu gibi. İşte durum bu. Ama yine de böyle olan bir devirde i̇mam Rabbani Hazretlerinin mektubatta kaydettiği bir husus hatırıma geliyor. Her türlü mükemmelliği elde edemiyorsanız büsbütün bırakmayın diyor. Büsbütün bırakmayın, elde edebildiğiniz kadar yaşayın. Yine Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim Maide Suresinde buyuruyor ki, Bütün insanlar bozulduğu zaman kendinize bakın, kendinizi kurtarmaya bakın ve kendinizi düzeltmeye bakın. Siz kendinizi düzeltip Müslümanlar olarak birbirinizi gözük gözetebilseniz, başkalarının sapıklığı size zarar vermez buyuruyor. Bu prensiplerle hareket edip şimdi Rabbimizin kelamına şöyle kulak verelim. Bakın Rabbimiz şöyle buyurur. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, Ey iman edenler. En figû min tayyibati ma keseptüm. Kazandıklarınızın iyilerinden verin. Evet. Kazandıklarınızın iyilerinden olmayanlara verin zekat olarak verin sadakayı fıtır olarak verin efendim e, sadaka olarak verin verin çünkü vermekle gönül yaparsınız ve kendinizin hem başınızdan belaları savarsınız hem efendim hastalarınıza bu vesileyle şifalar bulursunuz hem de malınızı manevi bakımdan himayeye almaya gayret etmiş olursunuz verin evet ve mimma ikracına lekum minel arz, arzdan size çıkardıklarımızdan da verin. Yani hububattan, ziraatçılar bu yetiştirdiğiniz buğdaydan, arpadan ve benzerinden de verin diyor. Şimdi bunları siz verin ki Cenab-ı Hak'ka karşı mali ibadetiniz yerine gelsin. Bu şudur, ee, kazandığınız ticaret mallarında da bir yüzde iki buçuktur. Yüzde iki buçuktur. Topraktan elde ettiğiniz mahsulatta ise eğer para ile suluyor, böylece masraf ediyorsanız 20'de birdir, yani yüzde beştir. Yok, parayla sulamıyor, ekiyor ve ondan sonra da tabii şartlar ile kendiliğini yağan yağmurlardan sulanıyor. Böyle bir masrafınız yoksa onda da onda birdir. Evet. Bu şekilde zekatlarınızı verin buyuruyor Cenab-ı Hak. Vermediğiniz zaman ne olur? Vermediğiniz zaman bir defa bir şeytanın telkinine maruz kalmış ve Cenab-ı Hakk'ı değil şeytanı dinlemiş olursunuz. Şimdi geçen Şeytanın kimlere düşman olduğunu ifadeye çalışmıştım. Vermediğiniz zaman Cenab-ı Hakk'ın emrini dinlememiş, Şeytana tabi olmuş, onun dediğini tutmuş olursunuz. Şimdi bunu nereden çıkarıyoruz? Bu ayeti celilelerin devamındaki diğer ayeti celile de şöyle buyuruyor: es billah, bakınız, Eş Şeytanü Şeytan, yadukümül fakra size fakirlik vaat eder. Yani böyle Cenab-ı Hakk'ın mali ibadeti, zekatı vesaireyi yerine getirmeyi arzu ettiğiniz zaman şeytan size hemen vesvese verir. Der ki fakir olursun der. Fakir olursun. Şimdi onu gözümüzde büyütür. Yüzde iki buçuğum, geriye kalan yüzde Göz ardı ettirir, iki buçuğu gözümüzde büyüterek size bunu verirsen fakir olursun der. Şimdi böylece tesir altına aldı mı şeytan durmaz, durmaz. Ve ye'murukum bil fahşa. Ondan sonra da sana Cenab-ı Hakk'a isyan etmeyi emreder. Bunu da yaptırır. Bu nasıl oluyor? Önce fakirlik vaat ediyor sonra da yaptırıyor. Bunu nasıl anlayacağız? Hayatta misaller ile anlayabilirsek o zaman bu ayeti celileyi daha iyi anlamış oluruz. Bakınız şeytan önce fakirlikle emreder, vaat eder veyahut da vesvese verir, korkutur. Zekat gözümüzde büyür yüzde 97 buçu bir kenarda göz ardı edilir. yüzde iki buçu gözde büyür bunu verirsem fakir olurum der. Aynı adama Cenab-ı hak böyle emrini yerine getirmediği halde tabi mevla'nın gadabı olacaktır Allah muhafaza buyursun. Aynı adama şeytan şunu yaptırır. Nefsine vesvese vererek şey yaparak telkin ederek, Yarın oğlu sünnet olacaktır. Kızı veya oğlu evlenecektir. Ona şöyle dedirtir. Sen şöyle meşhur adamsın. Evet. Senin düğünün öyle rastgele yerde olmaz. Nerede olacak? En az beş yıldızlı otelde olmalı. Evet. O otelde masraf şu kadar olsun. Sensin. Genç. Kimse kocamam Efendim şusun. Böyle zenginsin. Şöyle zenginsin. Ondan sonra düğününde mutlaka şarkıcı türkücü olacak ama şu kadar paraya gelir olsun sen şöyle zengin adamsın şeytan bunları böylece de emrederek aynı adama zekatı gözünde büyük gösterip fakirlikten korkuttuğu adama oğlunun kızının düğün ve sünnetinde avuç avuç para harcatır Harcatır ve bunu da yaptırır. Hem de günah kazandırır, hem de bu kadar harcama yaptırır. Şöyle cemiyete bakın. Müslümanım diyen insanlarda bunlar oluyor mu, olmuyor mu? İşte ayeti celilenin manası budur. Evet. Şimdi ayeti celiliyi bir daha okuyayım isterseniz. Bakın. Eşşeytanı yaidükümül fakra ve ye'muruküm bil fahşa. İnsana önce fakirlik vesvesesi verir, korkutur, sonra Allah'ı isyanı, fahşayı emreder, yaptırtır. Onda da masrafta ettirir. Hiç gözüne efendim küçük göster veya sana şöhretini bilmem neni vaat eder, onları vaat eder ve böylece seni yanıltır. Halbuki Vallahu Hazreti Allah ise bütün emirlerinde Ya idükümül fa'ım ya idüküm mağfireten minhü size sen kulun bunu yap, kusurların olursa ben affederim dedirtir. Mağfiret vaat eder ve fazla. Sen bu benim emirlerimi yerine getir, malını eksiltmeyeceğim, ben sana daha fazlasını vereceğim dedirtir. Ama o melun şeytan insana refik olup arkadaş oldu mu o hazreti Allah'a karşı ne demiş ben onları öyle ele alacağım ki sana kulluk yaptırmayacağım demiş ve böylece bunu yaptırır ondan sonra da yarın ahirete varınca insanları öyle yolda bırakacak ve şöyle diyecektir o adamlara Cenab-ı Hak size vadetti vadetti ben de size vesvese verdim. Ben de vaat ettim. Siz Hazreti Allah'ı bıraktınız bana geldiniz. Şimdi niye beni kötülüyorsunuz da bana kızıyorsunuz da niye beni cehenneme gönder gönderiyorlar diye beni kötüleyip duruyorsunuz. Beni kötüleme kendigi kötüle diyecektir. Yarın ahirette söyleyeceği de budur. Öyleyse gelin. Peygamberimizin şu hadisi şerifini kısaca üzerinden geçip konuşmamıza nihayet ereyim. Peygamberimiz veda hacında şöyle bir konuşma yapmıştır. Buyurmuştur ki: Inne evliya Allahil Musallu, Allah'ın dostları namazlarını devamlı kılanlardır buyurmuşlardır. Ve ondan sonra devam etmiştir. Ve men yukiy musalewat il hamse leti Allahu Beş vakit namazını kılan buyurmuşlar. Ne olacak? Bir şey söylemiyor daha. Beş vakit namazını kılan. Şimdi sen hemen kendine bakacaksın. Ben bunları yapıyor muyum? Tamam Allah'a çok şükür. Geçen konuşmamda da söyledim. Ramazan-ı Şerif'te başladık. Ramazan-ı Şerif'ten sonra da devam edeceğiz. Öyle mi muhterem ümürler? Evet Allah'ın izniyle. Ve yasumu Ramazan. Ramazan-ı Şerif orucunu tutan. E elhamdülillah tutuyoruz, her sene tutacak ve hatta bu arada zaman zaman mübarek ayların, mübarek günlerinde de orucu tutarak oruç alışkanlığımızı sekteye uğratmayacağız. Öyle mi Muhtara Tamam, bunu da tutanlar. Ve Ama orucu tutmakla beraber ve yahtesi bu savmahu, orucun sevabını ümit ederek tutmak. Ya bana iyi geliyor perhiz oluyor filan böyle şeyler maksatlarla değil. Allah rızası için tutmak. Ve yutiz zekate zekatı veren muhtesiben tayyibeten bihe nefsuhu hem de zekatı bir külfet olarak değil arzu ederek Allah'ın emridir bunu yapayım diye bir ibadet olarak yapanlar. Evet Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı büyük günahlardan vazgeçenler diyor Peygamberimiz böyle deyince hesaptan birisi hemen ayağa kalkıyor. Diyor ki sizin büyük günahlar dediğiniz nedir ya Resulallah onu öğrenelim de ona göre diyor. Peygamberimiz dokuzdur diyor. Bir, en büyüğü Hazreti Allah'a şirk koşmaktır buyurur. Allah muhafaza buyursun. İki, haksız olarak bir cana kıymaktır yani katil olmaktır diyor. Üç, allah Zülcelal'ın dinine hizmetten ve bu hizmetin icabı vatanı müdafaa, namusu müdafaa, dini müdafaa sadedinde yapılacak hizmetten kaçmaktır buyurmuşlardır. Öyleyse, Öyleyse bu hususta vatanı ve dini müdafaa etmek için elden gelen gayret gösterilmelidir. Hem dahilde hem de hariçteki düşmanlara karşı. <gülüyor> ve gasfül muhsaneti, namuslu bir kadına iftira etmektir buyuruyor. Kadın haklarını İslam nasıl teminat altına alıyor bakınız. Kadında namusluluk arıyor ve onun üzerine de hakkında hiçbir şekilde menfi ve seni rahatsız edici konuşma yaptırmam yapanları da en büyük günah olarak ilan ederim diyor ondan sonra ve sıhru sıhır yapmak büyük günahtır buyuruyor peygamberimiz ve eklu malil yetim yetim malını yemek gücü yetmiyor diye onun malını yemek en büyük günahtır diyor ve eklu riba Faiz yemek büyük günahtır buyuruyor. Muhterem müminler, faiz çok feci bir şeydir. Şahısları da perişan eder, devletleri de perişan eder. Öyle mi? O batağa düştüğün zaman bir türlü kurtulmak zordur. Allah Müslümanları da, Müslümanların devletlerini de kurtarsın inşallah. Evet, felaket bugünkü çekilen felakette bu faiz felaketidir ve hukukul valideynil muslimeyn Müslüman anne ve babaya itaatsızlıktır. büyük günah buyuruyor Fahri Kainat. Müslüman anne ve babaya itaatsizlik. Ve istihlalul beytil atikil haram. Kâbe-i muazzamanın ve haram beldesi denilen o beldede bir takım yapılması yasak olan şeylerin yapılmasını meşru görmekle büyük günahtır buyurmuşlardır. Çünkü o Kabe sizin hayatta olanlarınızın da kıblesidir, vefat edenlerin de kıblesidir. Öyle mi muhteremler? Hayatta olanların kıblesidir. Namaz kılmak için döner, o tarafa doğru ibadet yapar. Vefat edenlerin de kıblesidir kabre yatırırken göğsü ve yüzü kıbleye doğru çevrilir. Öyle değil mi muhterem üminler? Hem hayatta olanların kıblesidir orası hem vefat edenlerin kıblesi. Ondan sonra eğer bir Müslüman şu dokuz sayılan büyük günahları işlemez, işlemezse Şayet bir hatası oldu ise tevbe edip bir daha işlememi işlemeyeceğine söz verirse, ondan sonra ve yükü müsallate bir daha söyledi cene peygamberimiz namazını ikameye devam ederse ve yükte zekate zekatını da verirse ne olur bilir misiniz diyor peygamberimiz illa ancak Rafega Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed'e arkadaş olur diyor. Refik olur, refik. Nerede? Nerede? Fi <fî> buhbuhati cennetin, cennetin de ortasında diyor. Buhbuhe <fî> vasat demektir. Or, cennetin ortasında benimle beraber olmak isteyenler bunu yapsınlar diyor fari Aynat. Hangimiz peygamberimizle beraber olmak istemez? Öyle ise gelin kendimize şu mübarek ayda yeniden bir çeki düzen verelim. Namazımızla orucumuzla, zekatımızla Hazreti Rasulullah'ın yanında olmaya hak kazanmaya gayret edelim. Mevlamız bizim az gayretimize çok verecek. Çünkü ben diyor size hem mağfiret vaat ediyorum. Bu gayretinizde hatalarınız olursa affedeceğim. Mükafatını da fazlen vereceğim. Yani fazla vereceğim ki Habibim Hazreti Muhammed'le beraber olasınız. Ya Rabbi. Şu dinlediklerimizin mucibince rıza-i şerifine uygun şekilde amel ederek Habibi Edib'inle ve onun sevgili varisleri ile cennette beraber olmayı, onlara yakın bulunmayı hepimize nasibimi ü meseri. Lillahil Fatiha.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 نعم ننقص عليه أعوذ بالله من Allahu Allah, Allahu Bismillahirrahmanirrahim Elif Oh! İşte,